huttan sonra Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki Sadı, İbni Ubade ve İbni Muaz, geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra Bilal radıyallahu anhe, oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat hiçbiri bize katılmayacak. Sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında asabın çoğunu yaralarını sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğu ise ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyar duymaz hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik radıyallahu anh ve Şemmas radıyallahu anh bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şemmasın ise Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe kendi odasına taşımıştı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şemması Medine'ye gömmemelerini Uhud'a arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omuzuna gelmesi nedeniyle sağ omuzunu oynatamamasına rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha radıyallahu anh yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam mihferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu.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 ''Beni Selime'ye merhamet et.'' Bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu Cabir radıyallahu anh'tı. O sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duymuş ve ona giderek ''Ey Allah'ın Resulü, savaşta bulunmayı çok istiyorum. Fakat babam beni yedi küçük kız kardeşimin başına bıraktı. Ben ümit ettiğim halde şehadette Allah onu bana tercih etti.'' Ey Allah'ın Resulü! Hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den sekiz kilometre ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan revhada konaklamıştı. Bunu duyan Peygamber aleyhissalatü vesselam adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti.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 Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Bununla beraber Ebu Sufyan erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki ''Biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız.'' ''Geri döndüğünde ukaz Panayırına uğra, deveni kuru üzümle yükleyeyim.'' dedi. Adamlar mesajı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' Peygamber aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları pazartesi, salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. O 3 gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Sa'd ibnü Ubade radıyallahu anh 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toplanıp Medine'ye döndüler. Uhud savaşından döndükten sonra İbnu Ubey'in oğlu Abdullah savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrı'ya and olsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu dedi. Oğlu Allah'ın Rasulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbn Ubey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudiler ise daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisine hem de arkadaşlarına büyük darbeler vurulmuş. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu, Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösterişten sonra, şehre dönen Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gitmişti. Hazreti Ömer bunları duyunca, hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve, bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,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 O mescitte cuma namazları için kendine şerefli bir konum edinmişti. Onun Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere hutbe ve vaaz için çıktığında İbn Ubey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin. Onu onurlandırın.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 Bunun üzerine İbnü Bey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mesciidin kapısında ona rastlayan Ensar'dan biri ona "Dön ve Allah'ın Resulü'nden bağışlanma dile." dedi. Fakat o şu cevabı verdi: "Tanrı'ya and olsun, benden bağışlanma dilememi isteyen kişiyi ben istemiyorum." Uhud'u izleyen günlerde Peygamber Aleyhisselatu vesselam savaşla ilgili birçok yeni vahiyler aldı.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 Ödedikleri cezanın veya keffaretin bir kısmı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüdür. Eski medeniyetlerin harabe ve tarihlerine bakarak Arabistan'ın geleneklerinin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı da anlaşılıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için dolambaçsız bir açıklama, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed,